أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 Herhangi bir bozukluk bulamayan göz yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. Walaqad zeyennas sema'a dunya bi masabihi ve cealnaha rujuman lişşeyatin ve cealnaha rujuman lişşeyatin ve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 Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İza ulqı fiha semi'u laha şehîqan ve hiye min el gaybi kullemâ ulqiya fiha fawjun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 ''Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz.'' demiştik, diye cevap verirler. ''Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık.'' derler. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْ بِهِمْ Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. İellebine Yahuş Rabbi Bilway bilehum nehufir <gülüyor> ve Eun kebi. Şüphesiz ki görmedikleri halde rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. Ala yâllamın kılıcı ve O Lütif, Xebir. <gülüyor> Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. اَا مِنْتُمْ مَنْ فِي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 وَلَقَدَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Ant ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقَبِضٍ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 Emmen هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ min, مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler. Emmen haza'llezî yerzuqukum in emsak rizquh bel lecü ve Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler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 Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, Size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. قُلْ هُوَ De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız ve onlar eğer doğru sözlü kimseler bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Sen ki, buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Felamma <Sessizlik> bihi <Sessizlik> Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. Kul eraytum in ehlekniyallahu ve men ma'i ev rahimna famen yucirul kafirin. Famen yucirul kafirin min azabin aleem. De ki Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz,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 وَالقَلَمِ وَمَا يَسْقُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ نون. Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. وَإِنَّ لَكَ لَا أَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. فَسَتُبَصِرُوا وَيُبَصِرُونَ Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. İnna Rabbkhu ve ağlamu bil Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma. وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُوا Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar. وَلَا تُطِع كُل حَلَّافِ مَّهِي هَمزِم مَ الشَّ إِ بِنَمين مَن نعِلِّ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 Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. İnne balawnahum kema balawna ashabal jannati iz aqsamu laysrimnaha musbihim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 Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesili verdi. فَتَنَادَوْ مُصْبِح۪ينَ اَنِغْدُوْ عَلَى حَرْثِكُمْ كُنْتُمْ Onlar sabahleyin birbirlerine eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler. Fentolakû ve وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ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 Felem ma rauha, قالو إننا Bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler. Bel nḥnu mahrumun. Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler. Ve <gülüyor> onların ortayolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim? Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi. O, "Subhan Rabbina inna kunna zalimin." فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَغِينَ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 Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler. ve İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. اِنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّةٍ نَعِيمٍ Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır. اَفَنَجْعَلُوا الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız? Ma lakum Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Emlekum kitabun fihi tadrusun İnne lakum fihi lama takhayyerun Yoksa sizin bir kitabınız var da Seçip beğendiğiniz her şeyin sizin olacağını onda mı okuyorsunuz? Emlekum eyman aleyna baligatu ila yomil <gülüyor> kıyameti tahkumun. Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Səlhm eyyuhu bıdallık zayım. Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Emlehum şurak, fal yatu bışurak ihim, in kanu sadıqin. Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, hemen ortaklarını getirsinler. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar, onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez. <gülüyor> gözleri dehşetten baygın düşmüş kendilerini de bir zillet bürümüştür oysa onlar safa sağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi Fezerni ve men yukezeb bihadal hadis sanestadercuhum min hayf la ya'lamun ve umli lahum inn Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız.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 Am indehumul gayb fehum yektubun Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar? Fasbir li hukmi rabbika ve la takun kesahibil hut izdada ve hu makzum Ey Muhammed sen Rabbinin hükmüne sabret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 kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı. Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı. وَاِنْ يَكَادُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir dilidir diyorlardı.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 Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? <gülüyor> Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi? <gülüyor> Semut ve at kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.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 işte o gün olacak olur Kıyamet kopar. fehiye Gök yarılır o gün zayıflar düzeni bozulur. Valmele kuuca ihe ve yahmilu arshe rabbika feouqohum yawma melekler göğün etrafında dururlar rabbinin arşını o gün onların da üstünde sekiz melek taşır yawma idzin turadun la tahfamu minkum siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Fa emmen men kitabahu bi anni mulaqin Kitabı sa'ine'ne verilen kimse yanındakilere işte alın Okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. Artık o meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Kulû ve içubû hani en bimâ esleftum fil eyâmil cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin için afiyet olsun denir.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 ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Allah zebanilere şöyle der, tutun,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 اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ Kerim Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür. وَمَا <gülüyor> هُوَ O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz. ولا بقول كاهن قليلا bir kahin sözü de değildir ne kadar da az düşünüyorsunuz تنزل من رب العالمين o alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir وَلَ تَقَوَّلَ عَلَنَا بَعض الْ الأأَقَوه لأَخَذْنَا مِنهُ بالِاليَم ثمَُّ لَ قَطَعْنَا مِنهوتين فَمَا منكم مِنْ كُم مِن حَدٍ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 من الله ذي المعارج Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ Melekler ve Cebrail, o derecelerin her birine, müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar. ''Fesbir sabaran cemîlâ, innehum yoravnehû baîdâ, ve nerâhû qariba. ''Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret.'' Doğrusu onlar, kıyamet azabını uzak görüyorlar.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 Yubassarunahum, yawaddulmujerimu law yaftadi min arzab yawmi izin bibanih, wa sahibatihi wa akhih, wa التي تؤويه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 Kalla inma Ama hayır bu asla olmaz cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. men adbara O sırtını dönüp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 Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez. اِلَّا الْمُصَلِّهِينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Ancak namaz kılıp, namazlarına devam edenler bunun dışındadır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ hak. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.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 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قائمون والذين هم عَلَى صلاتهم يحافظون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 Famalilladīn kfarūq <gülüyor> balak muhtiyin, an el yemin ve an el şimal gizin. Ay Muhammed, inkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar.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 Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık. Fala uqasimu bi Rabbi al-masharik wa al-mawarib inna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 Bismillahirrahmanirrahim İnna arsalna Nuhan ila an biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. قَالَ يَا قَوْمِ إ لَكُمْ نَذيرُ مُبِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّه وَتَّقُوه وَأَطعُون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 Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki Ey Rabbim gerçekten ben kavmemi gece gündüz imana davet ettim ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı Ve inni kullama da'utuhum litagfira lehum ja'alū asābi'ahum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 مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا وَقَدَ Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır. أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ Allahu اللّٰهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır. O alanu hurr Rabbi innahum asawni vetteb'u men lem yajidehu maluhu ve velduhu illa khasaru ve makran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 Ve qalû lâ tetharûne âlihatikum ve lâ tetharûne Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yeus, Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler. وَقَدَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır mimma hatin atihim ughriqu fa adkhiluna nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Nuh dedi ki, Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma.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 bu atla anılmıştır. Ağozu belli Allah min al-Shaytan al-Raji. Bismillahi al-Rahman al Qul auhiya ilayi annu istama nfar min al-Jinn. Fakat insanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri,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 O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış. وَاَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.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 Veen nehum van O insanlarda sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا Doğrusu biz cinler göğü yokladıkta onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.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 وَاَنَّا لَا نَدَر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?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 Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. وَأَمَّ <gülüyor> الْقَاسِطُونَ Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْ غَدَقًا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 وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı. قُلْ اِنَّمَا اَدَعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا Ey Muhammed! De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiçbir kimseyi ortak koşmam. Kul innini la amliku lakum deki ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim Kul innelay yujiruni minallahi ahad wa lan ajid min deki Doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam. İllâ belagun minallahi ve risalati ve men ya'silllaha ve rasuluhu fe inne lehu narajan mehalidin fiha ebed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 tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir in eri e emede de ki tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süremi tayin eder, bilemiyorum. عَالِمُ O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz. اِلَّا مَنِ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer li'aleme en kad ablagu ve ihata bima ladihim ve Allah o melekleri dizer ki peygamberlerin rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzemmil Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, Ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Umil layla illa qalila. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Aw zid 'alayhi wa rattilil qur'an tartila.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 İnne senulqî alayke kavlen thaqîlâ Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. edeceğiz. neşe'atel leyli hiye eşeddü ve tu'un ve akvamukilâ İnne leke fi'n nehar <gülüyor>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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قليلا. Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَح۪يمًا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 Yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur. İnne erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ firavna resûle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 فَكَيْفَ in اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يبًا Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? اَسْسَمَاءُ مُنْ فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا o günün dehşetinden gök yarılacak Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. İnne hazihi tezkere famen şaa ettehza ila rabbih sabila Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar. İn Rabbek yâlem an nek taaum adna min thuluthi ilili ve nisfhu ve thuluthu ve taifetu min alâzina mekk. عمَ ألا تحسُوه فَتاب عَليكمُ فَقررَ أمات يَسَّرَ منِنَ القرآن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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا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 Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret. asir. Sur'a üflendiği zaman işte o gün Kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür. Zarni wa man khalaqatu wahiida, wa jaalatu lehu ma lamamduda, wa bani na shuhuda, wa lehu tamhida. Ey Muhammed, sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet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 Çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir. Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti. Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu. Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı zumma adbara sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı fa in hadza illa sihrun yu'ther in hadza illa qawlul bu sadece anlatıda gelen bir büyüdür bu kuran bir insan sözünden başka bir şey değildir dedi. Ben onu yakında sekar denen cehenneme sokacağım. La tu bqi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 Vama jəl-nâ النَّارِ nâri illa malaikatu vama jəl-nâ ıddet-hum illa fitne vama jəl-nâ ıddet-hum illa fitneta l-lâzîn kâthur liyastiqîn l iman wa yazdad alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun waliyaqula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 كَلَّا وَالْقَمَرْ وَالْلَيْنِ اِذْ Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Ay'a dönüp giden geceye, ağır olan sabaha andolsun ki, Cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir. Limen şa'a minkum en yeteqqedem ev yeta'ahhor. O içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir ondan sorumludur İnna ashabal yemin fiyennet yetesaelun ani'l mujrimin ma salakukum fi saqr <gülüyor>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 Beli Hayır. Onlardan her biri kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyorlar. Kalla bel la Hayır. Daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar kellä innehu tzekre feman şe azekre ama hayır o kuran gerçekten bir öğüttür kim dilerse öğüt alır ve ma yezkuron illa en yeşa Allah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 Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu bi yevmil kiyâmeh. Ve la uqasimu bin nefsill levvâmeh. Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra Tekrar diriltileceksiniz. teleyeceksiniz. Ayıpsab İnsan, Allah nijma bala qadirin, ala İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz. Biliridüllü insanı yefjür aamah yasalu ayi an yomul kıyamah ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar. Faida barıq al bısr, waxaf al kımr, vajumal al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 O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeve ve ahhar O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. Belil insanu ala nefsi basira Artık insan, özürlerini sayıp dökse bile, kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir. Ey Muhammed! Vahiyi çabucak alıp ezberlemek için, henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.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 Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir. Kalla bel tuhibun el-acile ve el Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Vucuhun yevme izin nadra İlâ rabbihâ O gün, Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. Ve vucuhun yevme izin en yuf'ale bihâ Yine o gün, kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan, asık, somurtkan yüzler de vardır. Kalla iza balagati turaqi ve kil men raqa Hayır can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir. Wa ennehu'l firaqa ve tefte saqı bısaq. Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır. İla Rabbı kıyıma idin İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir. Fele sırdaq ve la salla.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 zum ma aula leke sonra yine layıktır sana azap layık ahsebul insanu en yutrak suda alam yekunu tafeten mimmen yumna insan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor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 İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata al insanihinum min adhheri. Lamiyakun şeyam mazkura. İnsan henüz anılan bir şey olmadan, onun üzerinden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 İnna hedaynahu's-sebila in ma şakiran ve in Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kâfir. İnne a'tadna lil-kâfirîn selâsile ve aghlâle. Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İnna al-Abrar min käsın kan mizajıha kafura. Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler. Aynay içirir bu ibadullahı feciruna tefjiira O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akatıp fışkırtırlar. Yufuna bin nadri ve hafun yomen kana şeruhu mustıra Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler. اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz.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 Ve cezahı bima sabr o ve harira sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır. Mutta ki iine فيها على الأراي كلا يرون فيها شمسا ولا زميرا onlar orada koltuklara yaslanırlar.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 وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ كَانَتْ Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. قَوَار۪يرًا Onların billurları gümüştendir.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 Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın. Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Aliyihim <gülüyor> thiyabun üzerinde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 Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir. İnne nahnu nazzalna aleyke'l-Kur'ane tenzila. Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik. Esbir li hukmi rabbik ve la tuṭi' minhum âfimen ev kâfura. Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ve وَأَص۪يلًا Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl. وَمِنَ اللَّيْنِ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 çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar. <gülüyor> onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. <gülüyor> Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yodahillummeyi yeşe Ufi rahmeti vevalimine eadlehuma ben elime. O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır Müssellat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. El ayettir. Murselat gönderilenler demektir. Allah tarafından ardarda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalat urfa fel ayasifati asfa van nasirati nşra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 ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaad edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقْقِتَ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 أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون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 اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ شَامِخَوَاتٍ وَاَسْقَيْنَاكُمَّا اَنْفُرَاتًا وَاَيْلُنْ يَوْمَئِذٍ Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için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 ya tılcı, ila zilli üç şeb, la zilli, ve la yğni min alhabe. Inna termi bir şarır, k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 İnnel muttaqina fi zilalin ve uyun ve fawakiha mimma yashtehun kulû ve shrabû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 İyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulû ve temettû kalîlen innekum mujrimûn. Veylün yevme izil lil Ey inkar edenler. Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay hâline. Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?